مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا ابن حقي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 Han yani İbn-i Abbas'in radıyallahu te'ala anhumâ kâle kâle Rasûlullâhi sallallâhu te'âlâ aleyhi ve selleme innallâhe te'âlâ yeghfiru leyletel ye islam Cuma geceniz mübarek olsun. Allah-u ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek gecede Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem buyuruyor i̇bn Abbas Hazretleri'nin ribaatiyle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 Ali yani ibn Mes'ud radıyallahu teala anı kal قال الرسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ma min laylati cum'atin illa yanzurullah taala ila halqi 3a3 merat fiyaghfiru limen la yushriku billahi taala şey'an Hiçbir cuma gecesi yoktur ki Allah Teala o gecede mahlukatına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 8 saattir tefsir mi yazdırıyorum? 8 saat sıralı, 8 saat. O kafayla mı buraya geliyorum şimdi? Ben evde yatıp yatıp da buraya kalkıp gelmedim ki. E buradan da sonra da programlarım oluyor ve ben geçen hafta burada sohbetten çıktığımda şekeri baktım yukarı çıktım hatta burada herhalde arkadaşlar bir toplantı var dedi. Şekere baktığımda 4 yüzdü. Yani burada Halep oradaysa arşım burada. Bak 400 şekerlen ben yinese bir buçuk saat konuşmuşum ki yani çoğu insanlar 400'den hastaneye kaldırılıyor. Onun için Allah'ın bir kuvveti var, rahmeti var, cemaatin bereketi var ama eskisi gibi mesai verememem. Taleplere cevap verememem. Makul karşılansın inşallah. Hepinizden bu sebeple özür diliyorum. Ama elde bir şey yok.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 konusunu bir işleyelim. Geçen de bir temas ettim laf arası ama yani hakimiyetinin e, süresi ile ilgili hadis-i şerifler muhtelif. Bazı hadis-i şeriflerde 5 sene, bazılarında 7 sene, bazılarında 9 sene. Efendim bazılarında azı 5, efendim çoğu 9. Bazılarında 19 sene birkaç ay. Bazılarında 20 sene, bazılarında 24 sene. Bazılarında 30 sene, bazılarında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 En fazla rivayeti alalım. Kaç sene en fazla? 40. Bu en fazla rivayet doğrudur. Neye göre doğrudur? Çıkışından mülkünün tüm itibarıyla. Tüm itibarlı olursa çıkışından vefatına kadar. O zaman ne deriz buna? 40 deriz. Bundan anlaşılıyor ki 40 yaşının başında çıkarsa bir 40 da böyle olsa bir 80 gibi vefatı anlaşılıyor. Peki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 Cenazesini kıldırıp gömdük defnettikten sonra İsa Aleyhisselam'ın da süresi 40'a ulaşıyor. Dolayısıyla Hz. Mediden 7 sene sonra Hz. Medî vefat etse de İsa Aleyhisselam dünyada kalacak. O da 30 küsür sene de o kalacak bu sefer. Bu itibarla peki orta süre orta süre yani işte diğer işte 19, 20 gibi rivayetler bunlar da neye göre itibar edilir?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 İnşallahurrahman. Ondan sonra dünyanın tamamının fethi söz konusu. Bölgesel değil. Dünyanın tamamına hakimiyet söz konusu. Geçen hafta Ad-i Şerif okudu. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam gibi. O zaman mescidler yapması, Efendim, Mescid-i aksa'yı mamur etmesi, dünyanın her yerinde mescidler bile atması, e, dokuz sene gibi süreler e, dünyanın dörtte birini, beşte birini bile ne yapamazsın? Camilerle imar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 9 sene. Ondan sonra efendim Roma'da Vatikan'da bir sene fethettikten sonra kalacağı. Orada yine yavur diyarlarını Venedikler oraları fethettikten sonra 7 sene kalacağı. Bunları hep hadis-i şeriflerde Bunları da topladığın zaman 7'yi 9'u çok aşıyor. Ondan sonra. Geçen hafta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 Çünkü hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler birleştiği zaman bütün kayıplar çözülüyor. allah Teala bütün kayıpları bildiği için hepsini haber ver. Bildirdi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Eh. Onun için Hadis-i şerifler kafadan konuşulmadık. Ancak vahiydir, Allah'tan vahiy geliyor. Fırat'ın altına altın koyan kim? allah Teala. E, Vatikan'ı fethettirecek kim?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 kadar. Demek ki İsa Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi'nin birlikteliği kaç sene? 7-9-2 rivat arası. Yani yakın birbirine 7 ve 9 rivatleri. Efendim müddetül ihtima birliktelik süresi. Bakisi müddetül iftirak, ayrılık süreleri. O tek başına, o ondan sonra kalarak tek başına. Şimdi Efendim İsa Aleyhisselam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 La yezalu hadi emru fi ma dünyada diyor insanlar içinden iki kişi bile kalsa halifelik kureştedir İsa Aleyhisselam kureşli midir değildir kimdendir İsrail Arap bile değil. İsa İsa Arap değildir İsrail o zaman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 zıt düşüyor zanneden kafayı karıştırır. Onun için biz size bu konuları izah ediyoruz yarın bugün gün bir yerde bir şey okursunuz. Öbürü bir yerde bir şey söyler. Kafanız karışmasın. İsa Aleyhisselam imam oluyor. Ve öne geçiyor. Ama bu imamlığı Hazreti Mehdi'nin önünde değil. Onun görevlisi Emir'inin Şam sorumlusunun önünde yapıyor. Hangi namazda? İki namazda. Hangi camide? Emevi camisinde. Ondan sonra o gece işte Şam'dan ertesi sabah namazına nereye yetişiyor? Mescidi Aksa'ya geliyor. Orada imam kim? Hazreti Mehdi Aleyhi Ridvan. Peki orada tam da kâhmet getirilmiş. Kamet bitmiş. Hazreti Mehdi namaza dururken saflar arkadan açılıyor. İsa Aleyhisselam geliyor. Ne ilginç dönemler yani.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 Şimdi gelelim tefrit. Geri kalanlar. Bunlar da aşırı geri kalmışlar. Bunlar da ne diyorlar? Bunlar da ilahiyat hocaları. Bunlar da alim. Televizyonlarda bangır bangır bangır. inmeyecek diyor. E bu kadar hadis var Bukhari'de, Müslim'de şu budur. E bunları inkar ediyorlar. Bunlar da el sünnetten çıkıyorlar. Tevatür olmuş bir hadis-i şerifler ve itikadımıza girmiş. itikat metinlerine girmiş. Bir tane alim el sünnetten inmeyecek demiyor.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 bu iham, vehim ortadan kalksın diye imamlığı kim yapıyor? Hazreti Mehdi yapıyor. Bundan dolayı Sahih Müslim'de ve Sahih Hadis-i Şerifler'de yine Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Keyfe entüm idâ nezele fîkum ibnu meryem'e hakemmen muksida ve imâmukum minkum. Bu hadis size çok bu işi izah edecek. Meryem'in oğlu İsa aleyhissalatü vesselam adaletli bir hakem olarak.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 Tabi 7 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ederse on sonra tabi ki İsa Aleyhisselam kalıyor Ama o ilk buluşmada 7 sene 9 senelik sürede Hazreti Mehdi'nin imameti, hilafeti, emirliği işi yerleştiriyor ki İsa Aleyhisselam bir şeriatla nebi olarak gelmemiş Bu ümmetin bir ferdi olma faziletine erişmek için inmiş Onun için Hazreti Mehdi geriye doğru çekiliyor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 Onunla istişare yapma zorunluluğu devreye giriyor, vezir olmak hâciyle. O zaman ne oluyor? Ee, Kureşteki mülk yani yönetim, e, Hazreti Metteki yönetim tekelden çıkıyor. Anlaşılabilir mi? Şura gibi bir meşvere gibi bir hal alıyor. Bunun da manasını oluyor. Ona sormadan bir şey yapamaz anlamında bir efendim istişareye muracat devreye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 Mahdiadaki ilimlerde. E şimdi yaş kuru ne varsa Kur'an'daysa hepimizin başına geleceğim bile orada işareti var da onu orada çıkarabilme meselesidir. Tabi Muhit'in Arabi gibi insanların çok farklı halleri var. Buyuruyor ki çok ilginç konular. Hiç duymadığınız konular hakikaten istifade edeceğimiz hepimiz. İnnel illahi halifeten yehrucu gaddim telehetil arzu ve zulma.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 Onun için ne diyor? İmam-ı Rabbani'me kitabı atta min fayz ruhil kuds min mededin liğayri le e İsa leyasna'a misle san'a." diyor. İsa'ya selamı gelen diyor, medet yardım başkasına gelse o da onun gibi ölüleri diriltir diyor. E dolayısıyla burada da böyle bir melek benim de yanımda olsa ben de yanılmam. Ama niye benim yanımda yok? Tabii ayrı dava Hazreti Mevlana mübarek adam olduğu için onun yanında var ama yanılmama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 O ilamı meleği görmeahlüzüm yok kalbine geliyor. Yahmilul kelle ve yqvid yqrid İnsanlara yardım edecek, zayıfları güçlendirecek. Evet ve <gülüyor> yqrid misafir ağırlayacak. Efendim fakir bukrayı yedirecek, doyuracak. Ve yu'in ala neva hak. Allah'tan gelen bütün musibetlere, felaketlere karşı bütün Allah'ın kullarına yardım edecek.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 Şimdi de yapıyor Allah istediğini? Işte Yüce <gülüyor> zulme ve zulmü ve ehlini kahredecek. Zalimleri kahredecek ve kıymu'd-din <gülüyor> İslam'a ayakta tutacak. Ve enfekur ruh fil İslam İslam'a taze hayat üfleyecek. İslam'a da lazım yani. İslam görüyorsunuz tabii bayağı bir zafiyet, bayağı bir gariplik, bayağı bir çöküntü. Ve İslam zelil duruma düştükten sonra İslamı aziz edecek. İslam ölmüş gibi, bitmiş durumdayken İslamı yeniden ihya edecek. Ve ımsı Sadece Hazreti Mehdi'ye de olmayacak. Onun zamanında insanları Allah nasıl düzeltecek Bak.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 Ve Avrupa bile şaşırıyor bu Osmanlı buraları nasıl yönetmiş diye. E tabi işte İslam'ın hükümleriyle yönetince böyle bir güç veriyor allah Teala yardım geliyor. Ama şimdi cizye şimdi var. Ama İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi cizyeyi kaldıracak. Yani ya İslam'a girersin ya savaş. Ben girmiyorum İslam'a diyeni gebertecek. Ben efendim... Çekişiyorum senle münazama mücadele edelim dese yardımsız kalacak. Yuzhiru mineddin ma huve allazi aleyh sallallahu aleyhi ve sellem la bihi. Dindeki gizlilikleri açığa çıkaracak. Yani Resulullah sallallahu teala aleyhi sellem şimdi sağ olsa, şurada aramızda bulunsa. Allah ruhaniyetini nasip etsin inşallah.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 İmamur Rabbani de mektubatta diyor ki hatta ilk zamanda Medine'nin en büyük alemi diyecek ki bu diyecek dinimizi kaldırmak istiyor ya bu Mehdi denen adam di dinimizi kaldıracak diye milleti fitneye sokacak. O zaman Aziz Mehdi onun öldürülmesine emir buyuracak Katlettirecek. Dolayısıyla felcele uadum bin illa fukaha qasa özellikle fıkıh fetva veren hocalar diyor.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 Ha ben de karıştırma meram Karıştırıyorum biliyor musun? Ha onun için ben doğruları konuşuyorum. Bunlar bir vesika olarak kalacak. Şimdi Mekke Medine'de bile Mehdi konusunu Kabe'nin imamı bile konuşamaz. Neden? Hadis diyor Mekke'nin emirini öldürecek diyor. <gülüyor> yani şimdi adam diyor sus lan! Suud Krallığı elden gidecek. E Suud Krallığı elden gidecek. Suud Krallığı izin verir mi bu hadisler okusun şimdi? Eh.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 İsabet et de o rivayetle amel edenler yine içtihat da dayalı hatalar da olsa ne olur? Bir sevap alır ama isabet eden kaç sevap alır? İki sevap alır. Bunu da size evvelce anlatmıştık. Ve levle anne seyfe bi'edi leftel fukhâhu bi'katli felakinne allâh yuzhirûhü bis seyfi vel kerem feyatma'ûne yekâfûn feyakbelûne hukmevun min gayri iman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 املوا يستفتحون على الذين كفروا فلما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين صدق الله العظيم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 Allah'ın kitabında gördükleri sıfatlarıyla tanıdıkları peygamber gelince en evvel onlar inkar ettiler Allah'ın laneti o kafirlerin üzerinde olsun ayeti kerimede şimdi bunun gibi Mehdi bekleniyor Mehdi bekleniyor bir de hak Mehdi geldi mi işte işine gelmeyen çok olacak onlar da en evvel inkara yeltenecekler onun için Allah bu hale düşmekten muhafaza eylesin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 313 kişilik müritleriyle Mekke'de, ta evvelki derslerde konuştuk. Allah dostlarına Allah Teala manevi alemde gösterecek, tanıtacak, müşahede edecekler, görecekler, tanıyacaklar, gidecekler onu, bulacaklar. لَهُ ilahiyyun اِلٰهِيُّدٍ قِيبُونَ دَعْوَةً وَيَنْصُرُونَ Onun yanında Allah dostları bulunacak. Davetini dünya yayacaklar. Ona yardım edecekler. وَمُولْ بُجَرَىٰ يَحْمِلُونَ memleke الْمَمْلَكَ يُحَيِّنُونَ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 O zaman bulunacak zatlar Allah Teala dillerinin haklarında beyan budesiyahüvillah ricaulosu demaahudullah alay ve ma tabdila Allah'ın öyle erkek kulları var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, doğru çıktılar, sözde durdular.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 Ancak hepsi de hepsi de çok iyi Arapça biliyor ve lisan olarak Arapça konuşacaklar. Onların bir levm hafizun ve minel acimi mafi'm arabi. Lakin la tekellumuna illa bil arabiyye. Levm hafizun lesen min cinsim ma asallaqat. Ama onların bir koruyucuları olacak o 9 kişinin de kendi cinslerinden değil. Ve rasul Onların da yanlarında bir melek. E bu melek onları da ne yapacak?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 yani 300 sene kadar. Ondan sonra tabii Allah dostları çoktur ama o üç asrın fazileti gibi bir üstünlük yoktur. Hz. Mehdi'nin asrı da ne olacak? Dördüncü olacak. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üç kere peşime gelenler buyurdu. Selâsetun tetra ve vâhidun furâda. Üçü peş peşe gelecek diyor sahabe. Tâbi'in tebe-i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 Edaou ilallah en evmeni tebani ben Allah'a basiret üzere davet ederim körü körüne çağırmıyorum. bana uyanlar da öyle tabi gel hem de büyümetin alimlere buna uyanlardır ama esas dana uyan derken gerçek manada Hazreti Mehdi gibi halifelerine işaret ediyor onların e, bu itibarla Allah'a daveti hatasız olacak onun için Hazreti Mehdiye uyan da hatadan kurtulacak çünkü ne buyurdu?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 Şimdi cemîh hatalarımızdan estagfirullah, estağfirullah, estagfirullah, el el-A HDR, la ilahe illa hu, el-hayyye al-kayyum ve tubi ileyhi cemîh hatalarımızdan estagfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-A HDR, la ilahe illa hu, el-hayyye al-kayyum ve tubi ileyhi cemîh hatalarımızdan estagfirullah, estağfirullah, estağfirullah,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 We nowet Puerto nar departed from the. Allahümme jannah A'la strike in nar and Gobiernoook to the issuing ofoudah me, Allahümme and muhammad sallallahu in peace and Gift in peace of consulting. Allahümme and muhammad sallallahu what the hell is, kit tehinチャンネル has come from the Istanbul you. That's allamellia ambiguous he, substantially is from amin. world inna an Eûzü bicke mineşşeytânirracîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Rabbena âtina fîd-dünyâ haseneten ve fîl-âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr. Rabbena âtina min ladunke rahmeten ve hayyi' lenâ min emrinâ rüşden. Uzaktan yakından gelen ve bu hadis-i hepimizin imanımızı müzdade eyle. İmanımızın nurunu artır ya Rabbi. Kalplerimizdeki günah kirini pasını kaldır ya Rabbi.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 Kabirde yatan hediye bekleyenler ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in ve resûlü. <gülüyor> Sohbetlere katılmış olanların kabirlerine bu nuru, bu sevapları iddial eyle. <gülüyor> Amin. Cemaatın geçmişlerimizden, anamız, analarımız, babalarımız, ağabey, akribah komşu yaranımızdan, ya Rabbi iman ile çene kapamış olan ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in ve resûlü. <gülüyor> Böylece hediyelerimizi ulaştır. Ya Rabbi bize de arkadan böyle okunmak, hatırlanmak, hediye olunmak nasip eyle. Amin. Bu cemaatin ya Rabbi, hepimizin ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu eli i sünnet vel cemaate hadim eyle. Amin. İstikametten ayırma. Amin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Asker polisimizi bizi korudukları gibi sen de muhafaza eyle. Şehitlere rahmet eyle. Amin. Terörü durdur ya Rabbi. Fazl-ı Kerem'le bütün İslam vatanlarındaki işgalci güçleri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 ''Ve bütün şerlerden cümlemizi muhafaza eyle, âmidi yendilerine cemden hemden ile, cuma gecemizin mübarek eyle, ibadete kuvvet nasip ile, sabah namazına cemaate çıkmak nasip eyle, elden ayaktan düşürme kimselere muhtaç etme, Allah'ım cemaat yolundan ayrıma ya Rabbel alemin.'' ''Sallallahu aleyhi seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen Rabbil Evet. Dualarımızı kabulü için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Rasûlallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirin. Ve selamun alel-Murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şirefün nebî sallallahu te'ala. As-shâbîm ve şâhîhînâ kâfîm ve lâ ruhûrûnâ evântâ. Efendim babamız Khâhâzı'l-Tâni lâ ruhûnâ. Yamat, Yamat, Müslüman Yamat, Yamat, Hazırın Fatiha. Bismillah al